Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugünkü programımızda bir konuğumuz var. Bahçeşehir Üniversitesi'nden nörobilimci Profesör Doktor Türker Kılıç. Şimdi onun yayınları da var, iyi bilinen. Siz daha ayrıntılı olarak tanı tanıtımını yapar mısınız lütfen? Tabii, memnuniyetle. Hoş geldiniz Töker Bey. Selamlar Güven Bey, selamlar Ömer Bey. Hoş geldiniz. Bey. Günaydın. Günaydın. Biz e, geçen hafta da aslında nörobilim konusunda bir program yapmıştık. Profesör Hakan Gürgüt'le Alzheimer'ın üstüne konuşmuştuk. Bugün de nörobilime devam edeceğiz ama başka bir açıdan yaklaşacağız. E, konuğumuz Türker Kılıç'ın yeni diyebileceğim bir kitabı var. Yeni diyorum çünkü bu sene çıktı. Yeni bilim, bağlantısallık, yeni kültür, yaşamdaşlık başlığı. Alt başlığı da beyin nedir'den yaşam nedire bir bilim serüveni. Aslında bu ee, başlığı da güzelce anlatıyor. Çünkü yeni bilimle yeni kültür arasında bir köprü e, kuran bir kitap. Bu kitaptan biraz bahsetmek istiyoruz. Kitabın başında e, Türker Bey diyor ki insanlığın nasıl daha güzel ve anlamlı bir yaşam sürebiliriz sorusuna cevap seçenekleri bulmak kadar acil bir sorunu yok. Dolayısıyla yalnız nörobilimden konuşuyor olmayacağız. E, Kitapta zaten çok zengin içerikli bir kitap. İçinde Nörobilimin yanı sıra felsefe, bilim felsefesi, bilim tarihi, felsefe tarihi falan da var. Ben konuğumuzu tanıtarak sözü ona bırakayım. Profesör Türker Kılıç, Beyin Cerahı, Hacettepe, Marmara ve Harvard Üniversitelerinde eğitim aldıktan sonra bilim doktorasını anatomi alanında tamamlamış. 2015'ten bu yana Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi üyesi. 2012 yılından bu yana ise Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu dekanı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Pek çok uluslararası çalışması var. 2020'de İstanbul Nörolojik Bilimler Enstitüsü'nün kurucu başkanı olarak da çalışmakta. Bahsettiğim kitabı Yeni Bilim Bağlantısallık Yeni Kültür Yaşamdaşlık'ta 2020'de. 21 senesinin Şubat ayında yani bundan işte 8 ay kadar önce çıkmıştı. Fakat e, çok ilgi gören bir kitap şimdiden dördüncü basımına sıra gelmiş. E, daha çok basımları olmasını da elbette diliyoruz. E, Türker Bey biraz e, şimdi yeni bilimle yeni kültür arasında bir köprü e, e, meselesine gelmeden önce yeni bilimi bağlantısallık kavramı, üstünden yeni kültürüyle yaşamlaştık kültürü üstünden e, tarif ediyorsunuz. Bu iki temel kavram nedir? İsterseniz buradan başlayalım. Oradan sonra bir köprü nasıl kurulabilir konuşalım. Tabii. Şimdi e, özellikle 2012 yılından sonra e, Avrupa'daki insan beyin projesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insan konnektom projesi e, çerçevesinde e, beyin nasıl Düşünce üretiyor, beyin nasıl zihin üretiyor sorularına bir matematik yanıt arama yoluna girdik. Ve başlangıçta hipotezimiz şuydu. Madem ki 100 milyar nöron oluşturuyor bu organı, bu 100 milyar nöronun her biri 10-15 bin başka nöronla bağlantı sağlık halinde. Acaba biz 100 milyar bilgisayarı her biri, bir, biri 10-15 bin başka bilgisayarla bağlantı sağlık halinde olacak bir modelleme oluştursak bir zihin üretebilir miyiz? Ya da e, beynin bu düşünce sistemini e, bir, bir e, matematik modelleme içerisinde e, bir e, arayış içerisine girebilir miyiz, bunu yapabilir miyiz? Ve 2012 yılından sonra e, bu süreç ilk e, somut sonuçlarını 2015 yılında verdi. Ve 2015 yılında gerçekten e, ilk kez bir e, yaşayan farede Amiktala'da e, 36 bin nöronun nasıl karar verdiğine dair bir matematik modelleme yapılabildi. E, ancak bu süreç içerisinde anladık ki esasında beynin matematik bir modellemesini e, öngörülebilir gelecekte. Biraz da bugünkü bilgisayar teknolojimizin o denli yeterli olmaması nedeniyle yapabilirliğimiz yok ve yine fark ettik ki 2012 ile 2015 arasında benim bir bilgisayar gibi çalışmıyor. Yani ondan çok daha farklı bazı kuralları var. Ama her ne olursa olsun 2015'te yeni bir matematiğe ihtiyacımızın olduğunu keşfettik. Ve bu aynen Leibniz'in 1680'lerde diferansiyel hesaplarını bulması gibi bir süreç gibi, e, olarak düşünebilirsiniz. Ya da her yeni bilim alanı yeni bir modelleme getirdiği zaman bu yeni modellemeyi yeni bir matematikle e, e, tanımlama yoluna giriyor. Bu bilim tarihinde birçok seferler görülen e, bir gelişme biçimi. E, ve 2015 yılında e, ilk kez e, Bayesyen matematik olarak bilinen olasılıklar matematiğinin Esasında beyni nasıl düşünce üretiyor sorusuna bir ölçüde yanıt verebileceğini keşfettik. Ve yavaş yavaş buradan açılan kapı ile bir enformasyon matematiği gelişimi süreci yaşandı. 2015'ten bu yana matematik alanında biliyorsunuz Nobel yok. Matematiğin Nobel'i olan Fils ödülleri ve her yıl Norveç devletinin verdiği ABEL önemli matematik ödülleri hep bu alanda verildi. Ve böylelikle biz esas beynin nasıl düşünce ürettiğine dair beynin nasıl zihin yaratabileceğine dair matematik modellemeyi yeni yeni elde ettiğimiz bu enformasyon matematiği çerçevesinde anlamaya çalıştık. Ve bu süre içerisinde anladık ki esasında yeni bir bilim paradigması da doğuyor. Çünkü e, malum, gerçeğin ta kendisini yansıtan e, hiçbir modelleme yok. Ama her modelleme belki bir öncekinden varoluşu daha iyi tanımlayabilir nitelikte, daha farklı bir açıdan, daha yetkin bir açıdan e, bize bilim tarihi içerisinde yeni gelişmelerle birlikte farklı e, alanlarda yeni bakış açılarında getiriyor. İşte bu e, bu dönemde beyin nasıl düşünce üretiyor sorusuna verilen yanıtlar yavaş yavaş e, yeni bir bilim paradigması yaratabilme aşamasına geldi. Yani şöyle ki bizim var olan e, var olan bilimimiz herhangi bir belirsizliği, herhangi bir bütünü tanımlamak için önce o bütünü oluşturan e, parçalara ayırıyor ve e, o bütünü e, tanımladığına inandığımız yapı taşını inceleyerek o yapı taşında elde ettiğimiz verileri bütünün kendisine atfediyoruz. Yani analiz ve sentez. Ee, yani mesela eğer beyni araştırıyorsak nöronu araştırıyoruz ve nöron konusunda elde ettiğimizi beyin, beyin nasıl düşünce üretiyor sorusunu yanıtlamak için de mesela kullanıyoruz. Ya da maddeyi araştırıyorsak atomu e, inceliyoruz ve atom konusunda elde ettiğimiz bilgileri o bütüne aktarıyoruz. Ya da Ekonomiye ekonomiyi inceliyorsa ekonomistler parayı araştırıyorlar ve para konusunda elde ettikleri veriyi, birim para konusunda elde ettikleri veriyi ekonomiye aktarmaya çalışıyorlar. Halbuki e, yeni bilimin, yani bizim nörobilimden öğrendiğimiz, son dönemde elde ettiğimiz verilerden e, çıkardığımız en önemli sonuç şu, e, herhangi bir e, bütünü bütünün esas istikrarını sağlayan şey o bütünü oluşturan parçalar değil, o bütünün birbiriyle, birbirleriyle, o parçaların birbiriyle olan e, bağlantısallığının e, anlaşılması. Yani mesela ne demek istiyorum? Ben işte e, sizinle e, belki hatırlarsanız yanılmıyorsam Mayıs ayında bir toplantı yapmıştık Zoom üzerinde. Yine yine burada e, birlikte uzaktan konuşuyoruz ama e, o tarihten bu yana, yani Mayıs ayından e, bu yana geçen bu e, yaklaşık işte e, 4-5 aylık süre içerisinde ee, sizi, sizi ve beni oluşturan bu 37 trilyon hücremizin hücremizi meydana getiren bütün atomlar ve moleküller en az bir kez değişti. Ama en az bir kez değişmiş olsa bile e, bütünün istikrarını sağlayan ana unsur onu oluşturan parçalar değil, parçaların birbiriyle olan ilişkisi, bağlantısallığı olduğu için biz hala e, sizinle aynı zihin platformu üzerinde sohbetimize bir ölçüde kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Çünkü bütünü esas olarak belirleyen nokta onu oluşturan parçalar değil parçaların birbiriyle ve parçaların bütünle olan bağlantısallığı. İşte bu yeni bir bilim paradigması demek ve esasında bu beraberinde yeni bazı kültürel öğeleri de taşıyor. Çünkü bu bağlantısallık bilimi ve bunu, bunu ortaya koyan yeni enformasyon matematiği, e, ki enformasyon matematiğini biz ortaya koyamamış olsaydık nörobilim aracılığıyla ya da bunu güçlendirememiş olsaydık, e, o zaman bu denli güçlü bir e, bir kavramsal değişiklikten belki e, belki bahsedemezdik. Yani tarih boyunca e, birçok e, bilim insanı ya da felsefeci e, esas, e, esas öğenin, e, bu bağlantısallık olduğunu vurgulamış. Ama bu ilk defa bir matematikle beraber e, düşünüldüğü için bir paradigma değişiminden belki e, söz edebilir hale geliyoruz. Zaman içerisinde bir de şunu anladık e, sevgili Güven Hocam. Yani e, biz başlangıçta en yetkin bilgi işleme sisteminin insan beyni olduğunu düşünüyorduk. E, ama e, bu matematiğin ve bu modellemenin ortaya çıkmasıyla birlikte esasında en yetkin bilgi işleme sisteminin yaşamın kendisi olduğunu sezmeye başladık. Ve bu yeni matematik sadece insan beyninin nasıl düşünce ürettiğini, zihni öğrettiğini anlamamızda değil, esasında yaşam nedir sorusuna eskisinden biraz daha yetkin yanıt verebilmem, verebilmemizi sağlayabileceğiyle dair bir sezgimizle ulaştı. E, olabileceği sonucuna ulaştırdı biz. Ve böylelikle biz bu matematiği enformasyon işleyen bütün sistemler için kullanılabilir olduğunu e, görmeye başladık. E, bu bir metro ağı için e, geçerli olabilir basitçe. Ya da elimize aldığımız bir yaprağın üzerindeki o dallanmalar için geçerli olabilir. Ya da bir ormanın yer altında oluşturduğu o köklerin bağlantısallığı için geçerli olabilir. Ya da nöronal sistemler için geçerli olabilir. Ya da işte e, gayet iyi biliyorsunuzdur. Bundan 2-3 hafta önce fizik Nobel'ini de e, atomların birbiriyle olan bağlantısallığını e, açıklayan Profesör Paris aldı. Bu çok sürpriz bir şeydi. Çünkü e, ilk defa bağlantısallık matematiğini kullanan bir fizikçinin Nobel Nobel ödülü aldığına tanık olmuş olduk. Böylelikle e, yani <gülüyor> 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde e, bilimciler olarak biz görüyoruz ki e, nörobilim ve yapay zeka e, insanoğlunun belirsizlikle verdiği mücadelede e, bir buz gemiliği rolünü üstlenmiş durumda. E, malum her dönemde belirli bir disiplin e, bu insanoğlunun belirsizlikle verdiği mücadelede bu kılavuz gemiliğini, buz gemiliği rolünü üstleniyor. Bu 17. yüzyılda klasik fizikte daha sonra kimya oldu, daha sonra teorik fizik oldu. 20. yüzyılın ortalarında biyoloji ve genetik bilimi bu rolü üstlendi. Ve şimdi de nörobilim ve yapay zekanın enformasyon matematiği ile birlikte bu bağlantısallık metodolojisini kullanarak yaşam hakkında bizim verdiğimiz sorulara yanıt vermekte olduğunu gördük. Ve diğer anladığımız bir şey de şu yaşam dediğimiz şey iç içe geçmiş bu varoluş kümelerinin, enformasyon işleyen sistemlerin sistemlerin bir bütünü ve bu bütün içerisinde zihnimiz de var oluyor ve bu açıdan bakıldığında bu beraberinde bizim şu anda içinde olduğumuz Newton, Bacon, Descartes biliminin bu 350 yıl içerisinde yaratıp ulaşmış olduğu bu noktadaki bu neoliberal ekonomik kültür ya da ekonomik sistem adını verdiğimiz ve sahip olmak üzerine odaklanmış, yani sahip olmak için çalışkan olmak, sahip olmak için zeki olmak üzerine odaklanmış, bu kültüre bir alternatif getirebilme şansına da sahip. Çünkü bağlantısallık biliminin bize ilk öğrettiği şey, her şeyin içinde bulunduğu aile anlamlı olması. Her şeyin içinde bulunduğu aile anlamlı olması bizim esasında şu anda e, yaşamın kendimiz için olduğunu zannettiğimiz bu kültürü, kültür sistemi için çok yeni bir şey. Ve e, yani insanın e, yaşamın kendisi için olduğu sanrısı dışına çıkarak esasında yaşamın insan için değil de insanın yaşam için olduğu bilincine e, ulaşmasını da bir ölçüde zorlayan e, yeni bir kültürü de beraberinde getiriyor. Ve en önemli gücü de bu enformasyon matematiği. Ben e, bu özetle e, sözüne ettiğim e, fizik alanındaki Nobel'in de bir ölçüde bu yeni bilimi akredite etmiş olduğunu da e, düşünüyorum. Bu nedenle de büyük sevinç diyorum. Çünkü e, Parisi de esasında e, Parisinin yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi e, bir bir e, maddiyi oluşturan atomların ...ne şekilde karar verdiğinin mekanizmasını ortaya koydu. Ama daha sonra mesela bir kuş sürüsünün içerisindeki kuşların birbiriyle nasıl bir ilişki ağı içerisinde olduğunu ortaya koydu. Ve bu bize esasında nöronların hangi desen ya da hangi patern içerisinde bir iletişimde olduğunu açıklayabilirlik de getirdi. Ve e, anladık ki mesela bir milyon kuştan oluşan bir kuş sürüsünün havada çizdiği o desenleri anlayabilmek esasında e, beyinde e, elektrokimyasal ırmaklar olarak akan bilgi desenlerini anlayabilmemiz için de kullanılabilen bir matematik üzerinden ilerliyor. Ve e, Paris ise şu anda e, esas olarak nöronal sistemleri anlama çabası içerisinde olan bir fizikçi. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler bize e, yaşam hakkında e, neurobilimden e, öğrendiklerimizin yeni bir modelleme, daha yetkin bir modellemeyi yapabilmemizi e, belki sağlayacağını dair bir sezgi oluşturuyor. E, üstelik korona döneminde bu sezginin biraz daha güçlendiğini, biraz daha yayıldığını ve biraz daha hızlandığını sürecin görür hale geldik. Evet ben bir tek e Ömer Bey şunu ekleyeyim sonra evet. sizin sorunuz olduğunu tahmin ederim. E, bu aslında bu giriş e, bilimle felsefenin ve genel olarak kültürün nasıl el ele e, gittiğinin de iyi bir örneği. E, şimdi herhangi bir canlıyı çalışırken tek bir canlı üstünden gözlem yapmak haliyle daha kolay. Ama e, mesela kuş sürüleri ya da balık sürüleri hepsi bir anda hareket eden ya da işte gaz molekülleri falan bunlara baktığımız zaman bunların modellenmesi için matematiksel araçlara ihtiyacımız var. Bu araçların da gelişmesiyle sizin dediğiniz gibi sahiden özellikle son on yıllarda bu işte tezahür eden sistemler denilen küçük parçacıkların bir bütünsellik oluşturup yeni bir davranış gösterdiği durumların çalışılması sahiden önem kazandı. Herkes dikkatini o tarafa çevirdi. Bence de çok iyi bir gelişme oldu Şimdi benim size sormak istediğim şey, kitabınızda nörobilim ve gelecek diye bir bölüm var. Onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. Çünkü haftaya da bu tartışmaya başka bir açıdan devam edeceğim. Ama Ömer Bey'in şimdi yaşamdaşlık falan üstüne bir sorusu olabilir. Önce sözü ona bırakayım. Evet, teşekkür ederim. Yani ben e, bu işin, e, yani bu pattern meselesiyle ilgili son zamanlarda iki e, önemli bir Kitabı çıkan Jeremy Lent'i aklıma geldi. Yani zamanımızın önemli düşünürlerinden biri. Kültür tarihçisi ve felsefeci. Jeremy Lent yani son beş yıl içinde iki tane tuğla gibi çok kapsamlı eser ortaya koydu. Daha tam bitiremedim maalesef her ikisini de ama yani çıkarabildiğim ana şey... İnsanlığın yani kainat içindeki yerini bulabilmek için en yeni bilimsel bulgularla kadim geleneksel bilgileri, dağuculuğu, mesela dağuculuğu biliyorduk ama dağuculuk deniyormuş. E, o o bilgi ve bilgeliği bütünselleştirerek anlamın izini sürüyor. Çok ilginç bir şey bu yani. Neredeyse medeniyetin başlangıcından günümüze uzanan bayağı bir İzcilik faaliyeti yürütüyor anladığım kadarıyla ve muazzam bir anlam kopuşunun ve bu kopuşun yaratmakta olduğu devasa tehlikeyi de nicedir kendine dert eden insanlardan bir tanesi bu. Özellikle benim son yıllar uzun yıllardan beri iklim kriziyle ilgili olarak da e, bu anlam kopuşundan bahseden işte genç iklim aktivistleri Greta Thunberg gibilerle de Bağlantı kurup, yani bu The Patterning Instinct diye çevirdiği, yani nasıl çevrilebilir bilmiyorum. İçgüdüsü yani kalıp alma, ne, ne diyorsunuz patterning'e bilmiyorum. Bir de e, ikincisi de Anlam Ağı diye <Gülüyor> 2021'de çıkan kitapları çok dikkate değer. Sizin söylediklerinizle de çok o, birleşiyor yani bir Ömer Bey çok birleşiyor. E, Jeremy Lent'in her iki kitabını da okudum. O Meaning of Web, yani o 2021'deki kitabı Meaning of Web. E, bu asal yapının anlamı. Şimdi Jeremy Lent e, bir matematikçi değil, e, bir nörobilimci değil ama bunları çok yakından takip eden e, önemli bir e, felsefeci e, ve e, ve e, bilim tarihçisi. Şimdi e, nörobilimin işte bu arayışta, yani her şeyin içinde bulunduğu aile anlamlı olması. Ben her şeyin içinde bulunduğu aile anlamlı olması cümlesini e, farkında olmadan 2014 yılından bu yana e, kullanmaktayım ve Jeremy Lentino's Meaning of Web'i görünce evet. e, yani e, çok sevindim ve e, Kindle'dan indirip e, böyle. E, yutarcasına e, okudum yeni bir kitap bir, bir, bir, bir, bir, bir buçuk e, 2021'de evet. 2021 yeni kitap ve e, ve orada e, yani biliyorsunuz e, e, bilim e, bilim e, nedir sorusuna yanıt veriyor e, ama anlamı anlamı yaratan da e, felsefe dolayısıyla yani bilim anlamak e, Felsefede de anlamlandırmak üzere kurgulanmış iki ayrı disiplin evet. iki ayrı yaklaşım tarzı. Ama şimdi ceremlende de nörobilimciler olarak bizim önemli bir katkımız var. O da matematik. Yani ceremlen işin bu matematik modelleme kısmına e, kısmına hala e, benim gördüğüm kadarıyla kendi alanından alanının dışında olduğu için çok hakim değil. E, ama şu var. Yani anlamla bu e, bu bu paternin matematiğinin e, e, bir araya nasıl gelebileceğine dair bir sezgi var o kitaptaki bu çok önemli bir şey. Evet. Çok önemli. Dolayısıyla e, yani bu anlam konusu ve, ve benim o 2014-2015'ten beri kullandığım e, her şey her şey içinde bulunduğu aile anlamlıdır sözcüğü ve bu yeni kültürün e, bir bir motosu olarak e, bunu e, algılar hale gelmemizi sağlayan bu Yeni matematik gerçekten çok önemli bir bir sıçrama, yani bilim tarihinde çok önemli bir sıçramaya yol açtı. Konuştuğumuz gibi esasında bu bağlantısallığın önemine birçok, tarihte de birçok felsefeci ya da bilim bilim insanı zaten bunun altını çizmiş. Yani mesela Mevlana da bundan bahsediyor ama esas Spinoza. Spinoza bundan Karşılaşmalar diye bahsediyor. Yani bağlantı lafını kullanmıyor ama karşılaşmalar diye bahsediyor. Tabii Spinoza'nın etikasından 10 yıl sonra Newton Principia Mathematica'yı yazıyor. Ve Principia Mathematica'da bir matematik var. Ve o matematikle kendi o bilardo topları modellemesini öyle güzel anlatıyor ki o modelleme bizi işte bugünkü kültürümüzün ortaya çıkmasında ya da bugünkü uygarlığımızın ortaya çıkmasında e, temel e, temel gerek ya da temel kaldıraçı bizim elimize vermiş oluyor. Biz bu sayede Ay'a gidip geliyoruz, trafiği yönetiyoruz ya da bugünkü endüstrimizi e, yaratır hale geliyoruz. Fakat işte bu yeni matematik, enformasyon matematiği e, Spinoza'nın etikada sözünü ettiği karşılaşmaları ilk kez matematikle kavuşturuyor ve o nedenle ilk kez spirozanın etikası e, Newton'un Principia matematikası karşısında 350 yıl sonra ilk defa ayaklarının üzerine e, dikilme şansına kavuştu. Bu da bize e, yeni bir kültür anlayışı getiriyor. Bu kültürü anlayışına yani e, yaşama insan için olduğu değil de insanın yaşam için olduğunu kavradığı bu bu e, yeni yaşam anlayışı esasında şu anda var olan kültürümüze yeni önemli bir katman ekliyor ve e, ve e, yani sahip olmak yerine anlamaktan doğan sevinç. Bu Spinoza'dan aldığım şey, e, Maimonides de buna değiniyor. E, yani sahip olmak yerine anlamanın geldiği bir zihinsel süreci e, öne sürüyor bize. Çünkü biz anlamaktan doğan sevinci ee, çok iyi bilmiyoruz çünkü bu model içerisinde hiç var olmadık. Hep e, hep sahip olmak için zeki olmak, sahip olmak için çalışmak, hep farklı postları elde edebilmek için yani sahip olmak eyle, e, amacıyla e, çalışan bir zihin yapımız var. Halbuki e, şimdi yeni bu bağlantısallığın bize öğret, öğrettiği merakla başlayan, merak çok önemli bir şey, merakın ne kadar önemli olduğunu ben e, bir miktar e, bu enformasyon matematiğiyle ilgilendikten sonra ve nörobilimin e, nörobilim açısından merakın ne olduğunu e, açıklayabilir hale e, gelmek için çalışmaya başladıktan sonra ne kadar önemli olduğunu bir kez daha e, hissetmeye ve keşfetmeye başladım. Merakla başlayan zihinsel süreç e, çalışkanlık ve zeki olmak yerine gelen e, yaratıcılık ve iyilikle işleyip bir bir yaşamlaşlık yapısına ulaşabilme ihtimali var. Yani insanlığın önünde böyle bir zihinsel süreci seçebilme şansı ortaya çıktı ve ilk defa bunun bir matematiği var, matematik temeli var ve ilk kez korona nedeniyle. Bu zihin yani ilk kez insanoğlu yanındakini korumak için e, maske takmak zorunda olduğunu hissetti mesela. E, bu bu bu ilk kez yapıl, olan bir şey ve bazı alışkanlıkların değişmesi gerektiği konusunda anlaşıldı. E, ve 2020 yılına e, lütfen hatırlayalım. O evlerimize kapandığımız korona nedeniyle tüm dünyanın neredeyse evlere kapandığı o e, Nisan Mayıs hazır, Nisan Mayıs ayından sonra Hani o zaman yeni yeni, norm, yeni normal denmişti Haziran ayını geçtiğimiz Haziran değil bir önceki Haziran'dan bahsediyorum o yeni normal denen dönemde doğaya yaşamın kendisine tekrar çıktığımız zaman bütün insanı bütün e, insanlar e, şaşırarak neyi görmüşlerdi e, yaşam kendisini daha daha hızla yeniliyor insansız doğa e, çok daha mutlu. Kuşlar çok daha farklı ötmeye başlamışlar. Dolayısıyla insanoğlu ilk defa yaşam için kendisinin mutlak suretle gerekli olmadığı bilincine e, ulaştı. Ve e, bu bağlantısallık biliminin bize öğrettiği en önemli şeyden birisi de e, bu modelleme içerisinde bir hiyerarşinin olmaması. Yani bu e, bu varoluş modellerinin yaşam açısından hepsinin aynı öneme e, sahip olması. Ee, yani bu yeni matematiğin desteklediği Bu yeni e, bilim metodolojisi e, Bize şunu aktarıyor Yaşam açısından varoluş Kodlamalarının her biri Bir diğerine göre Denk öneme sahip Bu açıdan bakıldığında Yani Selvi Ağacı'nın Salyangoz'da Salyangoz'un Balina'yla Balina'nın e, arı kuşuyla Arı kuşunun insanoğluyla Yaşam açısından çok büyük bir e, Farklılıkta bir önemi yok Hatta e, mesela arı türü belki de yaşam açısından e, insan canlısından çok daha önemli olabilir. E, dolayısıyla bu bize yaşama biraz daha farklı bir bakış açısını matematik modelleme desteğiyle ve e, nöronal analojiler kurarak, kurarak insan beyninin nasıl enformasyon işlediğine dair yararlılıkları ortaya koyarak e, bize sunan yeni bir düşünce yapısını beraberinde getiriyor. E, bu e, yeni bilimin en önemli, en önemli sıçrama yaptığı noktalardan biri belki de yeni bir kültür oluşturma potansiyeli. Bu yeni kültürün de en önemli belki de e, birinci noktası her şeyin içinde bulunduğu aile anlamlı olması. Bu açıdan bakıldığında bu bizim aldığımız eğitim sisteminden de çok farklı bir yeni eğitim sistemini ortaya çıkartıyor. Çünkü eğer gerçekten kendinizi geliştirmek istiyorsanız bunun en kolay yolu yanınızdakini geliştirmek. E, dolayısıyla bu bize farklı yeni bir e, yaşam modelini de ortaya koyuyor evet, evet bundan yani, bir, ha, e, ben bir tek şey daha ilave etmek istiyorum bu söylediklerinizde çok e, ilginç bir e, muhavere oluyor yani eskilerin deyimiyle yani burada e, sözü edilen a anlamı yani insan neden var e, sorusuna bir cevap arıyor ve buna matematiksel de bir Formül anlam bir şey geliyor yani geçenlerde e, Brian Cox diye bir e, profesör e, BBC'ye hazırladığı iki şey aynı zamanda televizyon belgeselcisi çok çarpıcı gelen bir şey yaptı ben filmleri görmedim ama Guardian gazetesinde verdiği açıklamada. Anlam arayışının e, kopmakta olduğunu bu şeyden dolayı işte iklim krizi ve benzeri büyük biyolojik çeşitli krizinden dolayı ve bu olursa e, bunun gerçekleşmesi halinde tamamen e, a, galaksinin kendisinde tek anlam sahibi olan e, yani zeka belirtisi işte matematik kullanabilen insanın yok oluşuyla galakside anlam kaybolacağını anlatan evet ilginç bir şey söylüyordu yani. Şimdi ben burada kesmek üzereyim. Kusura bakmayın. Türker Bey'in buna bir cevabı olduğuna eminim ama zamanımızı bitirdik. E, fakat çok güzel kapanış cümleleri oldu. E, ben de nörobilim ve gelecek üstüne bir soru sormayı düşünüyordum ama o konuyu başka bir yere taşıyacak. İlayda başka bir program yaparız diyelim. Ben kitabın e, bir bölümünün de Covid salgını sırasında... Bu Türker Hoca'nın bahsettiği sahip olma kültürünün nasıl yaşamdaşlık kültürüne dönüştüğüyle ilgili olduğunu da söyleyeyim. Merak edenler oradan okuyabilir. Ee, yeni Bilim, Bağlantısallık, Yeni Kültür, Yaşamdaşlık kitabından e, konuştuk. Konuğumuz e, Beyin Profesör Türker Kılıçlı. Çok teşekkür ederiz Türker Bey. Ben çok, çok teşekkür iyi. ederim. Evet. Hem Ömer Bey'e hem de size güvenmek. Sağ olun. Ee, yine bekleriz. Görüşmek üzere. İnşallah. Sevinçle.